Çeçecizade İzzet Molla'nın bir beyti vardır. Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap, eyler anı müdahane-i aliman harap der. Yani şöyle demek, dünya fısk-ı ile harap olmaz. Ancak onu harap eden, adaletten sapan alimlerin idarecilere yaltaklanmalarıdır. Tamam efendim, evet efendim, haklısınız efendim demeleri hakikati gizlemeleridir. Ancak böyle, Adalet yerini bulmaz ve hüküm ve mülk harap olur. Kanuni Sultan Süleyman ile Yahya Efendi süt kardeşiydiler. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman Yahya Efendi'ye sordu. Dedi ki bir devlet hangi halde çöker? Sultanım bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şai olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese. Bilenler bunu söylemeyip sussa devlet çöker. Evet, bir devletin çöküşünün en önemli sebeplerinden birisi alimlerin, hukuk sisteminin ve adaletin yoldan sapmasıdır. Onun için eskiler demişlerdir ki Kadun fil cenne, kadiyan filnar. Yani kadılardan biri cennette, ikisi cehennemledir. Çünkü adalet ve hüküm verme o kadar önemli, o kadar bir devlet için elzemdir ki bundan sapıldığı an artık devlet, devlet olmaktan çıkar. Tarihin meşhur adalet örnekleri vardır. Sokrates'in yahut işte e, Hazreti Ömer'in yahut başkalarının isimleri çok sayılabilir. Ev altın, protokolasın vesaire batı dünyasından ve doğu dünyasından. Ama içlerinden bir tanesi vardır ki ona Kadı İyas denir. Kadı İyas gibi zeki, Kadı İyas gibi alim derler. O bütün hukuk meselelerini zeka ile çözenlerden birisidir. Zaten Bağdat'ta tabi tabi'in devrinde ona kadılığı da bir üç kağıda getirircesine vermişlerdir. Birisi kadı olmasını gündeme getirdiklerinde halife kendisine kadı olmasını teklif ettiğinde o kabul etmemiş. Fakat hemen rakibi olan zat vallahi kadılığa benden daha layık olan İyas'tır. Demiş ve sonra da eğer ben yalan yere yemin ettiysem zaten kadı olamam. Doğru yemin ettiysem zaten hakikat budur. Kadı İyaz olsun şeklinde İyaz kadı olmuş. Ondan sonra hayatı boyunca çok güzel hükümler vermiş. Bunlardan bir tanesi şöyle. Huzuruna iki adam gelmiş. Birisi de yerine diyor ki bu bey ile biz... Haç'a gittik beraber ama haç'a gitmeden önce buna para verdim. Haç dönüşü bana parasını ödeyecekti. Lakin parasını ödemedi. Kadıyaz ötekine bakmış. Demiş ki iddiayı duydun. Peki ne dersin? Hayır efendim benim buna borcum yok. Yani para vermedim sana? Hayır vermedi. Yemin eder misin? Yemin ederim. Et bakayım. Yemin de etmiş. Yemin ettikten sonra davacıya sormuş. Peki senin iddian doğruysa nerede para verdin? Vallahi kırda demiş bir ağacın altında verdim. Kimse var mıydı etrafta? Şahidim var mı? Hayır şahidim yoktu sadece ikimiz dedik. Ha demiş kadıyas düşünmüş. O zaman sen şimdi git o ağaçtan bir dal kes gel. Ben o dala sorayım o da şahitlik eder. Eğer verdiysen hak ortaya çıkar der. Adam gider. Adam gidince e, davalı yani suçlu olacak kişi yanında oturmaktadır. yaz kitaplarına dalar, biraz okur. Sonra bir 10-15 dakika sonra üf püf diyerek etrafına bakar. Canım şu adam da nerede kaldı deyince öteki boş bulunup efendim o iki saate kadar gelemez der. Nereden bildin? Onun gittiği ağaç çok uzakta. Deyince kadı yaz, evet ağaç şahitlik etti, dalın buraya gelmesine gerek yok, demek sen o ağacı biliyorsun, orada almışsın diye. Adamı yemininden döndürür ve cezasını verir, parasını da ötekine ödenmesini şart koşar. Efendim, adalet bazen zekadır.